Kaza oruçlarını tutmaya başladım. Tabii ki evdeki Diyanet Şehir Başkanlığı'nın takvimine uyarak oradaki imsak ve akşam namazı vakitleriyle oruç tutuyorum. Fakat internette temkinli vakit diye bir şey gördüm. Bu şekilde temkinli davranmadığım için acaba oruçlarım bir tehlike olmuş olur mu dedi. Diyanetin takvimiyle başlar, Diyanetin takvimiyle orucunu sonlandırırsa bunda herhangi bir tereddüt olmaz. Efendim temkindir, başka şeydir vesaire gibi bir takım bilgileri itibar etmeye gerek yok. E, elinizdeki takvim Diyanet'in takvimidir. Resmi bir kurumdur. E, sorumlu insanlar var. Allah'tan korkan insanlar elbette bunlar. E, kurulunda denetiminden geçen takvimler bunlar. Dolayısıyla bizim orca başlangıcımız Diyanet takviminin imsakı olmalı. Ve bitirişimizde akşam diyanet takviminde ne yazıyorsa ona göre orucumuzu açtığımız takdirde herhangi bir sakınca olmaz. İnternette her türlü bilgi olur. İnternet bir nevi çöplüktür. Yani orada her şey vardır. Siz resmi bir kurum, din hizmetini yürüten bir kurum varken ona itibar etmeyip başka bir kurumun, vakfın, derneğin, Mesela takvimle ile amel edecek olursanız onda sıkıntı olabilir. Çünkü onun bir kontrol mekanizması çok yok. Kendi içinde hizmet evet. veriyor. Ha yanlış yapıyorlar demiyorum, olabilir. Fakat Diyanet'in bastığı takvimlerde bilhassa imsak ve akşam vaktine çok dikkat edilir. O noktada herhangi bir sıkıntı olmaz. O bilgiye itibar edelim. İmsak ve akşam vakitleri Diyanet'in gösterdiği zaman olarak doğrudur ve tuttuğunuz oruç da geçerlidir inşallah.